Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel aqibatu lil mutteqin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Derslerimizde devamlı olarak ifade ediyoruz. Dünya müminlerin vatanı asliisi değildir. Dünya imtihan darılır müminler için hazırlık diyarıdır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine bu alemden mutlaka sefer edilecektir. İnanan bir insan her an şuuru yerinde olduğu müddetle kendi kendine bu suali soracak ve cevap arayacaktır. Nereden geldim? ''Niçin geldim ve akıbet nereye döneceğim?'' Kapı Camii'nin muhterem cemaati, İnsan, mümin, inanmış kişi devamlı içinde bu suali hissedecek ve onun cevabını ölmeden verecek. Ki rahat rahat fani aleme gözlerini kapasın Baka aleminin neş'eyle ve sürurla geçebilirsin. Muhterem müminler... ...hakikat ve gerçek böyle olunca... ...çalışacağız... ...gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin... ...gönderdiği elçiye... ...rehbere, öndere, lidere... ...azami derecede ittibaın... ...neş'esiyle çırpınacağız... Güzel amellerle ahirete hazırlanacağız. Çünkü Halik-i Zülcelal اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allahu u Zülcelal ki ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel amel işleyecek bunu görmek için sizi imtihan için yarattı buyuruyor. Kur'an hakikati bu. Muhterem Müminler, tabii ki bu yolculukta bizim rehberimiz ve liderimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri dedik. Yapacağımız her işte, bütün amel, harekat ve sekanatımızda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ittiba edeceğiz, iktidar edeceğiz, uyacağız çünkü bizim için en güzel örnekler numune-i ondadır. Yine Kur'an-ı Kerim Es-saîdu billah "Lekad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerfullah ve'l-yevmel ahir" diye buyuruyor. Allah'ın rızasını, Mevla'nın rızasını, ahiretin saadeti'ni isteyenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnekler, numuneler vardır diyor. Ona bakacağız, onu takip edeceğiz. Her nefes ve anımız da Peygamber Efendimiz'in izinde ondan aldığımız ilham, nur ve hakikat lemaları, parıltılarıyla onun arkasında yürüyerek saadeti bulacağız inşallah. Muhtemel Müslümanlar, bu hikmete mebni geçen derslerimizde dedik ki Peygamberi Zişan Efendimiz'i ...kendi dilinden öğreneceğiz. Sünneti nedir? Bilmediğimiz bir insanı, bir kişiyi, bir şeyi... ...sevmemiz mümkün değil, takip etmemiz, tabi olmamız mümkün değil. Öyle olunca Peygamberimiz Zişan Efendimiz'i... ...çok bilmekle memuruz, mükellefiz dedik. Bunu da söyledik muhterem Müslümanlar. Ne kadar çok bilirsek Nebi Zişan Efendimiz'i... Ona karşı yakınlığımız o kadar artar, yakınlık ve kurbiyetimiz nispetinde de Peygamberi Zişan Efendimiz'i çok çok seveceğiz. Muhterem Müslümanlar, büyüklerden Bişri Hafi Hazretleri var. Bişri Hafi. Bir dayette gaflet aleminde gezmiş bir insan, sonra Cenab-ı Halik-ı Zülcelal tevfik ve hidayet lütfediyor kendisine. Kitaplarımıza göre sebep de şöyle, gayet açık. Bir gün kendinde değil, perişan bir halde giderken yolda bir bismillahirrahmanirrahim yazılı kağıt görüyor. Toprağın, çamurun içerisinde. Vay benim yüce Rabbimin adı ayaklar altına düşmüş diye kalbi büyük bir heyecanla o kağıdı alıyor. Güzelce siliyor ve temizliyor, ona güzel kokular döküyor, onu kalbinin üzerindeki cebine koyuyor ve onu evine götürüp duvarının yüksek bir yerine yapıştırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muhteremimler ya! Her gün dilimizde, her gün derunumuzda, her gün nuru gözümüzde ve gönlümüzde. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kitabı kerimini onunla fethediyor. Fatiha'ya onunla başlıyor. Dünyanın ve ahiretin bütün bereketleri o mananın ve lafzın içerisinde. İmam-ı Azam Hazretleri Besmele-i Şerif'ten bahsederken lafzayı celal ismi azamdır diyor. Büyük müştehidimiz İmam-ı Azam Hazretleri Allah lafzı ismi azamdır diyor. Şu halde dünya ve ahiret için aradığımız bütün hayır ve bereketler Bismillahirrahmanirrahim'in içinde. Dilinizden düşmesin Müslümanlar. Gerçi mavzu gene gecikecek ama şöyle bir latife, ami bir latife söylenir. Evin hanımı çok çok manaya bağlı. Erkeği de gafil mi gafil. Efendi, bismillah de, inşallah de adamcağız bir türlü buraya yanaşmıyor. Kadın ısrar ettikçe asabiyesi kuvvetleniyor. Nihayet hanımın bir gün... Hanım alıyor Bismillahirrahmanirrahim, koyuyor Bismillahirrahmanirrahim, kaldırıyor Bismillahirrahmanirrahim. Bunu imtihan etmek için biraz da ihanet niyetiyle bahçenin kuyusuna bilezik ve zinetlerin torbasını alıp atıyor. Bakalım ne yapacak diye. Muhterem müminler hanım anahtarı çekiyor sandığa Bismillahirrahmanirrahim. Elini uzatıyor sandığa, Bismillahirrahmanirrahim. Keseyi sandıktan alıyor, suyu akarak, Bismillahirrahmanirrahim. Seni. Sonra bu hali gören o adam, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. ''Hanım şimdi yeniden Müslüman oldum.'' diyor. ''Hakikate ve gerçeğe yeniden inandım.'' diyor. Muhterem Müslümanlar, ecdadımız, büyük ecdadımız, Allahu Zülcelal onların salahını, bereketini bizlere de lütfetsin. Her âlükârda Bismillahirrahmanirrahim'i dilden bırakmıyorlar ve bununla beraber, Geçen bir dersimde latif olarak söylemiştim. Bir kimseye kızacak olsalar, darılacak olsalar... ...İslam'da kötü söylemek, sövmek, saymak caiz değil ya... ...murtalem ...o adama besmelesiz derlerdi, besmelesiz. Sözün en ağırı... ...onlara göre, ecdadımıza göre... ...besmelesiz derlerdi. Tahir Hocanız size tembih ediyor yetiştireceğiniz bütün neslinizi besmeleyle, imanla ve aşkla yetiştirirseniz geleceğiniz mutlaka hayırla dolu olacaktır. Ya Allah'ın Resulü bizim için gerçek rehber dedik ve kendisini mutlaka ve mutlaka bilmemiz, iyi bilmemiz gerekir dedik. Resulü Zişan Efendimiz'i iyi bilmemiz için de onun kendi dilinden hadisini göreceğiz, tespit edeceğiz, ona uyacağız, ona iktidar edeceğiz dedik. Fakat burada şöyle bir latifeyi söylüyorduk, Bişri Hafî Hazretleri Besmele'yi oraya takıyor evine, yatıyor o gece, gece rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görüyor. Şu da Şunu da peşin söyleyeyim, Resul-i Efendimiz uyanınca yahut da Bişra Hazretleri uyanınca odayı güzel kokularla dolu görüyor. Kalbimden gelen ilham şu. Kulum sen benim ismimi topraktan, tozdan, çamurdan temizledin. Ben de senin kalbini ve ruhunu küfürden ve şirkten yıkadım. Seni ebrara ilhak ettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhtemem müminler, Peygamber Efendimiz rüyasında diyor ki, seni Allah bu lütfuna, Ebrar'ın üzerine, aradan zaman geçiyor tabii, güzel ameller işliyor, hayırlı yolda yürüyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, bu hale seni Allahu zülcelal Zülcelal niçin getirdi biliyor musun ya Bişir? Sen bilirsin ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurdular, dört şey, dört faziletin vardı onun için. Bir, bir sünneti. Benim sünnetime tabi olduğun için. iki ve bi muhabbetike li ashabi ve itrati. Benim ashabıma ve ehli beytime muhabbet ettin. Onları çok sevdin iki. Üçüncüsü, ve bi nasihati ke li Etrafında bulunanlara devamlı olarak hak yolunu gösterdin ve nasihatte bulundun. Müslümanlar ben de size bunları birer birer tembih ediyorum. Resulullah'a tabi olun, ehli beytini sevin, mutlaka etrafınıza nasihat edip doğru yolu gösterin. Hususile yeni neslinize daima hakkı, hakikati ve gerçeği tavsiye edin. Üç, dördüncüsü, hayatın boyu salihlere hizmet ettin. Ya Bişir, hayatın boyu salihlere hizmet ettin. Fasıklara değil, facirlere değil, sarhoşlara değil... Ay yaşlara değil, kumarbazlara değil, hayatın boyu salihlere hizmet ettin. Bu dört sıfat ve halinden dolayı Allah seni seçti ve ebrara reis kıldı diyor. Muhtememmiler bu halin ve mananın içerisinde bugün artık hadis-i şerifi tamamlayacağım inşallah. Çünkü Hicaz'a sefer günlerimiz yaklaşıyor, hadis-i şerif ve mavzularda kalıyor sünneti peygambereye ittibağın ehemmiyetinde gelecek, gelecek dersimizde ifade edeceğiz. Dersleri kapatacağız muhterem Müslümanlar. Sonra da şimdiden söylüyorum. Hocasını arayan peygamberi Zişan Efendimizin Ramazan sofralarında huzurunda bulacak. Hepiniz davetlisiniz inşallah. Muhterem müminler, Madem ki en güzel örnekler peygamberi Zişan Efendimizde Kur'an-ı Hakim böyle diyor. Öyle olunca Allah'ın Resulü'nü kendi dilinden dinliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz sordular, Ya Resulallah, şahsiyetinizi öğren amirler nelerdir diye. Peygamberi Zişan Efendimiz bunu şöyle cevaplandırıyorlar. İlk dört fıkrasını almıştım, kısaca onları tekrar ediyorum. Çünkü geçen derslerimde bulunmayan kardeşlerim var, onlar da duymuş olsunlar diye. Resulü Zişan Efendimiz buyuruyorlar, el Marifetü Re'su Mali. Marifet sermayemdir. Yaratılışımızın gayesi marifetullah'tır. Allah'ı bilmektir, Allah'ı bulmak rızasına ermek, cemaline nail ve masar olmak için çırpınmaktır muhterem sunmalar. Şu halde müminin kalbinde müşafir olan sıfatların en alası, en mükemmeli, en mübareki, en mukaddesi nedir? marifetullah Allah bilgisi Geçen dersimde söyledim ne zaman müminin kalbini yarsanız orada Allah'ın marifetini bulmanız gerekir ki imanda kemale erebilsin muhterem Müslümanlar onun için de, onun için de Mevla ile dolu yaşamaya mecburuz Rabbimiz bizi nurundan ayırmasın teala. ikincisi muhterem Müslümanlar vel hubbu esasi Muhabbet dinimin esasıdır diyor Rasulullah. Sevgi ve muhabbet dinimin esasıdır diyor. Evet, evet İslam'ın esası sevgi. Allah sevgisi, Rasulullah sevgisi, Kur'an sevgisi, İslam sevgisi, üstad sevgisi, baba anne sevgisi, kardeş sevgisi, evlat sevgisi, vatan sevgisi. Muhterem Müslümanlar ya. Demek hocam vatan sevgisi de imandan mı, İslam'dan mı? Mümin kardeşim, sadece ben değil ki, benden evvel asırlarca gelen ilim adamları hadisi okumuşlar, hadisi şerifi, hubbul vatan minel iman diye, vatan sevgisi imandandır. Bir de muhterem Müslümanlar, vel aklu aslu dini, Akıl da dinimin aslıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sevgi dinimin esasıdır, akıl da aslıdır. Hadis-i şerifi hemen hemen okuduk çok derslerimizde. Kıvamul mer'i akluhu ve men la akle lehu la dine lehu. Kişinin dininin kıvamı aklıdır, insanlığının kıvamı da aklıdır. Cemiyette huzurun kıvamı için de akla ve aklı selim sahibi insanlara ihtiyaç var muhterem Müslümanlar. Aklı selim sahibi. Aklı içkiyle, şehvetle, dünya hırsıyla veya makam hırsıyla malul ve hasta olmayacak. Gerçekten pırıl pırıl elmas gibi akıl olacak adamın beyninde ve kalbinde. Böyle oldu mu? O idareci, o amir, o memur, o insan, o baba, o anne, o evlat memleket için artık fazilet unsurudur. Ya... Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden biz niyaz ediyor ve istiyoruz. Neslimizden, neslimizden, Hazreti Muhammed'in ahlakıyla mütehkallik, fazilet sahibi ilimle dolu, evlat ve nesiller, nesiller ihsan buyur Ya Rabbi diye. Yeni neslin, yeni neslin, çelik pençeli, Polat imanlı, kavî iradeli, arşa ve Allah'a bağlı, Kur'an'ın nurunda Hz. Muhammed'in izinde yürüyen hidayet ve tevfika mazhar bir neslin muvaffak olduğu gün gayemizdir. Yüce Rabbim bizi bu ulvi gayeden mahrum öldürme ya Rabbi. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz devam ediyor ve şevku merkebi şevk de binitimdir diyor. Yani bütün kulluk ve ibadetimi şevkle yapmak bir diyor. Şevk. Bunu size şöyle ifade edeyim daha güzel anlaşılması için. Sofraya oturduğunuz zaman eyce acıkmışsınız. Kutsi hizmetler icra etmişsiniz. Bütün varlığınız iştahla dolu ve sofranızda da fevkalade arzu ettiğiniz yemekler olsun... İçinizde o yemeklere karşı nasıl bir zevk ve iştihayla hemen kavuşmayı, hemen yemeği onlarla dolmayı istersiniz? Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Allah'a kulluk ve İslam'a hizmet yolunda binitim şevktir, İştihaya yani. Her halükarda mesela misal, Allahu Ekber dedi mi, namazda Allah'ın şevkiyle adeta uçacak muhterem Müller. Peygamber Efendimiz, adeta uçacak oruç tutuyor öyle zekat veriyor öyle hacc ediyor öyle dua ediyor bazen elini kaldırıyor peygamber efendimiz dua da bu şevk biniti kendisini öyle uçuruyor ki omuzundan abası düşüyor gözyaşları sakalını cübbesinin önünü ve secde mahallini sırr sıklam ediyor Allah'ın Resulü dua ve niyazak yine devam ediyor şevk ve şevku merkebi evet o şevk oldu mu muhterem Müslümanlar? Artık insanoğluna hiçbir şey zor gelmez. Daha söyleyeyim mi? Kapı caminin muhterem cemaati. O şevk olursa Allah için ölmek de bayrandır insana. Eğer kalplerde o şevk olursa başka şeyi bırakın. Öleceğim ben daha evvel dinim için, Kur'an'ım için öleceğim diye müsabaka... İnsan için kaçınılmaz zevk haline gelir. O şevkten mahrum oldu mu insan? Kalpler taş kesilir, vicdanlar zift kesilir, ruhlar çöle döner, beyin perdeleri küflenir iyice, Allah demeye bile çenesi devinmez ve dili varmaz artık muhterem Müslümanlar. Meseleyi anladım kuzum. Kıymetli kardeşim, meseleyi anladım. Şevk olmazsa, neşe olmazsa, lezzet alınmazsa eğer yapılan şey dış yönüyle ne kadar mühim olursa olsun ehemmiyet az ederse etsin sahibine yük olur ama şevk olursa Resulullah'ın buyurduğu ona diğer kelime olarak diğer bir tabir olarak iştiyak diyoruz iştiyak muhterem Müslümanlar ziyade babına nakledilince şevk iştiyak haline geliyor Rabbisine karşı ihtiyak arşın gölgesine karşı ihtiyak Cennet ve nimetlerine karşı ihtiyaç, Cemalullah'a karşı ihtiyaç. Ben evvelce size söyledim Resulü Zişan Efendimiz Ümmetlerine mahşerde Kavuşmanın da iştiyakıyla doluymuş Cennette onlarla Komşu olmanın Şevki ve iştiyakıyla doluymuş Söyledim ama bir daha söylüyorum hatırlayacaksınız <Sessizlik> Resulullah böyle diyor zaman zaman Dostlarım için büyük iştiyak ve hasret duyuyorum Rabbim. Beni onlara tez vakit kavuştur diyor. Sahabe, Ya Resulallah, biz senin ahbabın değil miyiz? Ne hasret ve iştiyakını beyan buyuruyorsunuz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, sizler benim ashabımsınız, benim ahbabım, benden yüzlerce sene sonra, bin sene sonra gelip, Kur'an-ı Kerim'in beyaz sayfeleri üzerinde, siyah satırları ayatı ilahiyi görerek sizin inandığınız gibi Allah'a ve Resulüne inanan ümmetlerine mustakım diyor Peygamber Efendimiz. Allah Allah. Muhterem müminler dua ediyorum cennette Rabbimiz bizi Resulüne komşu kılsın inşallah. Allah. Evet. Muhterem Konyalı kardeşlerim cennette Rabbim bizi Resulüne komşu kılsın inşallah. Teala Cennette köşkler şeffaf olacak. Orada şehvet, orada kötü niyet, orada Allah korusun sevilmeyecek şey olmayacak. Bütün insanlar melek haslet, meleklerden de ötefasa ile donatıldığı için, masar oldukları için köşkler şeffaf olacak. Mümin kendi köşkünde oturduğu yerde Resulü Zişan Efendimiz'i vesile makamında görecek muhterem müminler. Ya dünyada peygamberini sevenler dünyada Resulullah'a muhabbet edenler dünyada Allah Resulü'nün sevgisiyle dolu yaşayan gözyaşı dökenler makamı nerede olursa olsun Hz. Resulü Zişan Efendimiz'i makamı vesilede de görecek cennetin en yüksek yerinde görecek inşallah ama bir uzaktan görmek var muhterem müminler bir de onun hemen dibinde ona komşu olmak var Şimdi ben kardeşlerime soruyorum kapı caminin cemaatine Allah'ın kulları cennette peygamber Efendimizin duvar arkası komşusu olmak ister misiniz? De hocam hepimiz isteriz tabii. İsteriz diye meydan mitingi gibi bağırmamızı bekleme. Hepimiz deroni yangınlarla bunu istiyoruz. Mahşerde Resulü gölgesinde, cennette de duvarının dibinde ve gölgesinde komşu olmak istiyoruz. Şu halde ''Benim bu söylediklerime dikkat edip onlarla amel ederseniz muradınıza nail olursunuz.'' diyorum. Peygamber Efendimiz şevk ve iştiyakı da böylece ifade ettikten sonra ''Ve zikrullahi en iyisi.'' buyuruyorlar. ''Allah'ın zikri de en iyisimdir.'' Yani ülfet ettiğim şey hem demim hem halim Allah'ın zikridir. Geçen dersimizde de burada bırakmıştık, hatırlayacaksınız her halükarda Allah'ın zikriyle beraber olmak ünsiyet ettiğim yegane sıfattır, haldir ve makamdır diyor Peygamber Efendimiz. Allah Allah Allah Allah Allah yine Allah, muhterem Müslümanlar. Evde yolda Çarşıda, pazarda, işte, güçte, istirahat halinde, uykuya varırken, uyanış anında Allah, yine Allah. Veya, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Efendiler, koca üstad, koca üstad, zaman öyle diyor, ben ona yarım dünya derim. Bediüzzaman koca üstad öyle diyor. Müminin sağ elinde ya kılınç olur veya tesbih olur diyor. Konyalı kardeşlerim duyuyor musunuz? Müminin, Müslümanın sağ elinde ya tesbih olur ya kılınç olur. Vatan, millet, sancak, bayrak için düşmanla vuruşmak gerektiğinde elinde kılınç olur veya bugünün alatı, edevatı olur, eslihası olur. Vatanda huzur var. Herkes kendi haliyle, işiyle meşgul. Hazardır diyoruz ona. Sefer hali değil, hazar halidir diyoruz. Huzurdan almadır. Muhterem müminler, o akıt müminin sal elinde... ...işini görecek, dairesine gidecek... ...vazifesini vaktinde yapacak... ...ticaretini istikametle yürütecek... ...yavrularını kimseye muhtaç etmeyecek... ...her halükarda vazifesini hersen bir harfin yerine getirecek fakat bu arada sailin tesbihi la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah muhammedur resulullah muhterem müslümanlar bizim manevi üstadımız vardı şeyhimiz mürşidimiz vesileyi necatımız büyük nurumuz Hayatı Resulü Zişan'ın izinde geçmiş büyük insan, büyük rehber. Evet, o tavsiye ederdi. Mümin her gün bin defa La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Yüzde bir defa Muhammedur Resulullah demeli. Yüzünde tesbih bitinceye kadar istemez. La ilahe illallah kafidir. Ölüp giderken La ilahe illallah, la ilahe illallah. Kabirde münker nekir geliyor, sual soruyor. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Kabrinden kalkıyor, toprak yarılmış. Kalk bakalım mümin mahşere Allah huzuruna diyecekler. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Mizana gel bakalım diyecekler haydi. Sevabınla seyyiatın tartılacak. Hocam demek böyle bir huzura varacağız ona mahkemeyi kübra derler. O mahkemenin hakimi Allahu Zülcelal savcıları yüz yirmi bin enbiya şahitleri bütün uzuvlar. Ya Konyalı kardeşlerim mahkemeyi tekayyül ediyor musunuz? Mahkemenin hakimi Allahu Zül Jalal. 124 bin embiya peygamberler, şahitleri kiramen katibin sağ ve solunda hasenat ve seyyiatını yazan melekler, zabut vereklari amel defterin. Ve kulla insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqih. Ve nukhlu yujahu kitaben yawmal kıyameti yalqahu mensura kitabak kefa bi nefsikel yawma aleike hasiba Evet muhterem müslümanlar 70 senenin 80 senenin 90 yıl ömrün zabut berakası amel defterleri olarak eline verilecek oku bunlara bakalım mahkemeye hazır ol hazırla cevabını diyecekler seni Hadi Allah yolunda yürüyen, hataları olan mümin rahmeti ilahiye güveniyor. Efendim? Bütün varlığıyla hücrelerine kadar, zerratına kadar küveyratı imanla, aşkla dolu ama günahları da var, hataları da var. Erhamur Rahimin affedici Rabbim var benim diye güveniyor. Ya Allahu Zülcelal bu milletin en doğruya iletsin diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. En güzele, en iyiye, en doğruya iletsin diye dua ediyoruz Muhterem Müslümanlar benden defaatla duydunuz. Fransız kralını Alman imparatoru esir ediyor. Kralın annesi arz üzerinde ilticagah mahalli müracaat bulamıyor. Osmanlı sultanı kanuniye name gönderiyor. Yeryüzünde oğlumun halası için mahalli müracaat bulamadım. İslamlı, İslam'ın Müslümanların sultanı, sana müracaat ediyorum diyor. Muhterem Müslümanlar kanuni mektubu okutuyor. Mesela anlaşılıyor tabi. Katibine Katibine <gülüyor> muhterem müminler yaz diyor Osmanlı sultanı kanuniden Alman imparatoru falan kişiye. Fransız kralını esir edip de bırakmadığın annesinin namesinden malumumuz olmuştur. Vaktaki mektubum eline vasıl olunca anın da serifs bırakasın yoksa hafta sonunda mücahitlerimin nal seslerini Berlin sokaklarında duyasın diyor. Muhtaramımlar imparator mektubu alınca bir öpüyor bir de alnının üzerine koyuyor. Fransa kralını bırakıverin gitsin annesinin kucağına diyor. Ya, biz bu şahsiyete sahip büyük insanların torunuyuz ve nesliyiz muhterem ve Osmanlı'nın şevkiyle ve derdiyle onlara torun ve evlat olmanın azmiyle ve aşkıyla doluyuz yüce Rabbimiz bizi en iyi günlerde yine onların nur ve ışığına kavuştursun diye de duacıyız muhterem müminler peygamber efendimiz sallallahu sözü dağıtıyorum tabii. Sallallahu aleyhi ve sellem adetleri, zikrullah en isimdir diyor ve devam ediyor. Vesikatu billah kenzim hazinem de Allah'a itimattır. Mal hazinesi değil. Servetle dolu hazineler değil. Dünyalıkla dolu hazineler değil güvendiğim Allahu Zülcelal'e itimat benim hazinemdir diyor. Müslümanlar ben size bitmeyen, tükenmeyen hazinenin anahtarını veriyorum. Neymiş o? Her halükarda Allah ile olmak, saniyenin milyarda birinde Allah'ın indadının yetişeceğine yakin hasıl etmek. Bir gazada Peygamber Efendimiz sahabeye istirahat veriyor. Bir gazvede, bir seferde Peygamber Efendimiz mücahidin İslam'a, ashabı ı kirama istirahat veriyor. Kendisi de bir kayanın gölgesine çekiliyor, silahını, zırhını çıkarıyor, istirahat ediyor. O anda bu hali takip eden küfür cephesinin güçlü ve kuvvetli pehlivanlarından biri, sahabenin haberi olmadan Resulullah'ın baş ucuna kadar varmayı başarıyor efendiler. Herkes istirahatla meşgul ya, cilve-i Rabbani... Dahsur ismi bazı eserler Gavres diye Gavres diye ifade etmişler, kaydetmişler. Ne olursa olsun Dahsur diye bir pehlivan kılıcını çıkarıyor, tam kaldırmış böyle. Peygamber Efendimiz gözünü açıyor. Resulullah istirahat ediyor dedim ya. Manzarayı takayyül ediniz. Böyle kaya kırığı gibi bir domuz, bir kafir kılıcını da kaldırmış böyle selli seyf. Osmanlı tabirle selli seyf etmiş. Peygamber Efendimiz gözünü açıyor, manzara bu. Ya Muhammed, seni benim kılıncımdan şu anda kim kurtarır diyor. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz'de en ufak bir telaş yok katiyen, gayet rahat. Çünkü Kur'an-ı Kerim, ve يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ aleyhi tevekkül ve diye zaten Resulullah bütün dualarında alemlerin Rabbisine bütün varlığıyla teslim ya. O anda da hiç telaş etmiyor. Senin benim elimden şu anda kılıncımdan kim kurtarır ya Muhammed? Evet. Peygamberimizin şan-ı gayet rahatlık ve tevessümle Allah kurtarır diyor. Evet. Muhterem müminler Allah kurtarır demesiyle kafirin korkunç bir darbe yiyip on adıp yuvarlanıp gidip külahının kılıncının çarığının bir tarafa gitmesi bir oluyor. Daha Allah der demez. Yahu hocam mübalağalığı söyledin be. Olur mu böyle şey? <gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar. Ya efendim. Elektriğin, ceryanın saniyelik seyri sürati 300 bin kilometre efendiler. Şu kullandığımız elektrik var ya, telden geçen ceryan, lambada ışığını görüyoruz. Saniye, saniyelik seyri sürati 300 bin kilometre saniye. Ya bu gayet çorbacının Edison, herhalde ilk kaşifi formülünü yapan, işini bulan, ilham kapısını açan... Çorbacının icat ettiği bize hizmet eden şu mahluk saniyede 300 bin kilometre süratle yetişiyor da emrine kurban olduğum Yüce Mevla. Ya. Emrine kurban olduğum Yüce Mevla. Cenab-ı Cibri ile hocam ders kalacak ki ne diyeceksin ama hadi i şerifi gelecek derste tamamlarız bir latifeyi söylemeden geçmeyeceğim. Tenvirul Ebsar diye güzel bir eser var. Birçok latayif geçiyor içerisinde. Biri de bu latifenin. Peygamber Efendimiz Cebrail'e soruyor. Ya Cebrail sen Cibril Olalı başın hiç dara geldi mi? Cenabı ı Cebrail Aleyhisselam Dört yerde başım dara geldi ya Resulallah. Ben Cibril Olalı Şu sualinizi soruncaya kadar Dört yerde başım dara geldi diyor. Biri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Çingene'nin mancınığıyla dağın üzerinden ateşe attılar diyor. İfademe dikkat buyurun, mancınıkla alevler, kartalları kapan alevlerin içerisinde dal gibi ateşe bir tepenin üzerinden mancınıkla attılar. O havada giderken daha Cenab-ı Hak bana Halil'ime yetiş ihtiyacı var mı diye sordu. Sidre-i Münteha'daki makamından İbrahim'e Halilullah İbrahim'e semada yetiştim diyor. <gülüyor> Erekeli Hace ya İbrahim bana bir ihtiyacın var mı ya İbrahim diye sordum. Emma ileyke fele ya Cibril bir ihtiyacım yok dedi diyor. Müslümanlar emin olun her gerçek inanan mümin bu güce sahiptir. O Halilur Rahman'a Rabbimizin verdiği neşe değil mi? Halilur Rahman'ın neşesine, peygamber değil mübüvvet müstesna, fakat haliliyet Allah dostu olma neşesine erdi mi? Cüneydi Bağdadi gibi, Baizdi Baslami gibi, Muhitini Arabi gibi muhterem Müslümanlar Hacı Bayramoğlu veli gibi, Akşemseddin gibi, Mevlana Celaleddin Selçuklu gibi, Şadruddin Konevi gibi Allah'a dost olma neşesine erenler aynen Hazreti Halil'in manevi bu gücüne miras, veraset yoluyla ve sahiptirler. Dağlar gibi ateşe gidiyor muhterem Müslümanlar. Ya Cibril, sana ihtiyacım yok diyor. E Allahu Zülcelal'e ne dersin? Elmuhu bihali hasbi min suali. Bak, bak, bak, mümin kardeşim, iman volkanının sahibine verdiği şecaate bak, bak. Allah'a itimadın insan içine verdiği huzura ve itminana bak. Allah huzül celeri için bir diyeceğin var mı ya İbrahim? Elmuhu bihali hasbi min suali. Şu halimi biliyor ya, bir şey istemekten beni müstahni kılar bu iman diyor. Ehli tahkikten bazıları demişler ki, ehli tahkikten bazıları demişler ki: Ya Cibril bu ateş Nemrud'un ateşi ise bırak beni yakmaz. Allah'ın ateşi ise Rabbimin ateşine yanayım, kül olayım diyor. Ve Peygamber Efendimiz bu mülakattan sonra Cenabı İbrahim Aleyhisselam bu mülakatın sonunda böyle diyor: Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Evet muhterem müminler. Resulullah hadisinde öyle buyurur. Ahilu ma qale İbrahim aleyhissalatu vesselam diye hadisin başı böyle devam ediyor. İbrahim'in ateşe giderken son söylediği şey bu. Hasbiyallahu ve nimel vekil. Bana Allah yeter, o ne güzel vekildir diyor. Muhterem Müslümanlar, Cebrail burada başım biraz dara geldi diyor. Halil'e yetiştim. İkincisi, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye yatırıyor. Bişak tam kırtlağının üzerine konmuş. Ya Cibril, cennetten koç al İbrahim'le yetiş, İsmail'i boğazlamasın. İsmail'i kurban etmesin. Cennetten koç alıyor. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Kur'an, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Büyük bir kurbanlıkla... İmdadına yetişiyor. Ve buyuruyorlar ki yetiştim. Pıçak kesmeden arkasını çevirdim İbrahim'in elinde diyor. Yani pıçağın kesecek yerini yukarıya getirdim, çevirdim. Kesmedi. Cenabı ı Cebrail o anda Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbrahim Aleyhisselam bakıyor. La ilahe illallahu vallahu Allahu Ekber. İsmail Aleyhisselam Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Tekbir, Tekbir oradan kalmaymış demek ki muhterem Müslümanlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü Allahu Ekber. Allahu Ekber ve hamd. Evet, muhterem Müller. Cenab-ı İsmail Aleyhisselam, tabii azat olunmuş oluyor, yerine koç kurban ediliyor. Üçüncüsü diyor, Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri, on tane kardeşi, kuyunun ağzından attılar kuyuya, Kenan kuyusuna. Yetiş ya Cibril. Yusuf'umu, Yusuf kulumu yılanlar çıyanlar Asırlık bir kuyu, içi yılan çıyanla doluymuş Helak etmesinler, zehirlemesinler dedi Yetiştim diyor Kuyunun tabanı böyle orunlu geniş bir kuyu Bir taşın üzerine onu aldım Ve Cenab-ı Hakk'ın hıfzına emanet ettim diyor muhterem Müslümanlar Evet Ladikli Hacahmeda'mızı rahmetle anıyorum Ladikli Hacahmeda'mızı rahmetle anıyorum Babası Yakup Aleyhisselam Çıplak sırtına giydiği ince bir gömleği varmış. Yusuf'una dermiş ki ''Oğlum bu gömlek sırtında olsun. Belalar ve musibetlerden seni gün gelir korur.'' dermiş muhtemelen. O gün o gömlek sırtındaymış. Yılanlar, çıyanlar o gömlek. Cenab-ı Yakup Aleyhisselam'ın gömleği sırtında olduğu için yaklaşamıyorlar Allah'ın himayesiyle. Evet. Ve Yusuf Aleyhisselam kurtuluyor. Hazisiz belli. Dördüncü olarak da ya Rasulallah Uhud gazvesinde kafirlerin üzerine tam üzerinize saldırdığı anda zırhın halkası yanağınıza geçmişti. Sahabeden Ebu Talha zırhın halkasını dişiyle dişiyle çekti. Muhteremimler, edep ya ya edep Ez edep nur geçtest in felek. Vez edep masum pak ahmet melek diyor. Aşk eri Mevlana. Edebinden ve itaatinden alem güneşverler ve yıldızlarla aydınlatıldı. Edebinden melek masum ve pak kaldı diyor. Onun için insanı insan yapan edeptir. ince ruhtur. Uyanık kalptir. Yüksek terbiyedir. Muhammedi ahlaktır muhterem millet. Evet. Ya onun için ecdadımız yavrularına oğlum edepli ol, oğlum edepli ol, oğlum edepli ol derler ya. Bu bakımdan edebin manası çok çok acil. Ya muhterem müminler. diyorum Konyalı kardeşlerim. Eğer beni Adam bir be edebest, Adam fark. Der cismi beni ademü hayvan edebest. Çeşin bir küşavü biin cümle kelamullahra ayet ayet hemeg manayı Kur'an edebest. Eğer adam oğlunun edepten nasibi yoksa insan da değildir diyor. Çünkü hayvanla insan arasında fark edebettir. Gözünü aç da bak bütün kelamullah'a 6000 küsur ayatı ilahiye edebten ve yüksek terbiyeden ibarettir. Nereden çıkardın hocam gene bunu diyeceksin? Muhteremimler, Peygamber Efendimizin mübarek yanağına zırhın halkası geçiyor. Cenabı Ebu Talha Hazretleri onu bir kerpetenle, onu bir penseyle, onu bir demirle çekip takıp ön dişleriyle tutuyor böyle çekeceğim diye dişleri de kırılarak o halkayı çekiyor. Ve oradaki kanın kanın Yere damlatmamak için emiyor, soruyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor, kanımın midesine gittiği bir insanı Allah ateşte yakmayacaktı. <Gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar, Cebrail Aleyhisselam, Rabbimden emir aldım diyor. Habibimin, habibimin kanı arıza damlamasın, kıyamet sabahına kadar yeşillik bitirtmem artık dünyada diyor. Yetiştim, damla, damlamak üzere olan kanı kanadımın üzerine aldım diyor. Demek bir kısmı böyle, bir kısmında Ebu Talha Hazretleri Ya hocam neler anlatıyorsun be! Ya muhterem Müslümanlar ya! Bundan 50 sene evvel televizyon yokken ben kürsüye çıksaydım muhterem müminler Bil farzı ve takdir, televizyonunda olacak şeyleri Söyleyin Avrupa'daki bir meclisi buradan biz takip edeceğiz. Japon, Japonya'daki bir ilmi müsabakayı evinde oturduğum yerde karşında ekranda ser. Burak'ın bu mecdunu alıp içeriye buna şifa yurdunda yer ayırın da bu deliye bir parça akıl hassası, hassasıdır bu adam ilaç içen demezler miydi? Senin veya benim mercimek kadar aklımız bu dünyayı dolduran manaları biraz garip görebilir ama. Kainat ezelden ebede bu hakikatlerle malemaldir, doludur mümin. Ya. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Velhuznu rafiki. Allah'a itimat hazinemdir diyor. Kafire karşı Peygamber Efendimiz Allah kurtarır diyor ya. Muhterem Allah'a itimat için misal vermiştim. İstirahat halinde gelip de kılıncını kaldıran kafiri Misal vermiştim Allah kurtarır der demez Yere yuvarlanıp gidiyor Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor kılınca alıyor kafirin başına varıyor Şu anda seni benim elimden kim kurtarır diyor Lat kurtarır Menat kurtarır hubel kurtarır Uzza kurtarır Ulan hiçbir şey kurtaramaz belanı tam buldum Tamam mı? Hele bir kılınç Allah Resulü'nün elinde olursa Seni seni Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kurtlar koyunlara dokunmayacak Yılanlar yalmayak gezen insanları ısırmayacak, sokmayacak artık diyor Dünya o kadar nimetle dolacak ki Mehdi'nin hazinedarı, Mehdi'nin hazinedarı bu zatın devesini dolduruverin alsın götürsün diyecek. Adamcağız yahu memleketimde de aynı zenginlik var ben bunu ne yapacağım diye Mehdi'nin hazinedarının verdiği yükü oraya tekrar indirip develerini boş götürecek diyor. Yani dünya kalpler o kadar isteğna ile dolup Gönüller o kadar zenginlikle dünyadan müstahani olup Allah'a yönelecekler. Tevfikat-ı ile. Bir buçuk milyar Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Ve Resulü neşesiyle dolacak, çalkanacak alem iman ve aşk ve sevgiyle. Hocam bu dünyada da demek öyle... muhteremler <gülüyor> miller... Peygamber Efendimiz'in geldiği dünyada çok korkunçtu, çok korkunçtu, hiç sormayın. Ya! oğlu helvadan put yapıp, ona tapıp ibadet ediyor, sonra da ekmeğine katıp edip kar karın doyuruyordu. Ya! İffet, namus, haya, terbiye, ahlak, iman, aşk, tevekkül denen şeyler, lügatlerde bile yoktu. Cenab-ı Hak onların içerisinden 124.000'in üzerinde ashab-ı kiram çıkardı. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Muazipli Cebeller, Ebu Derdalar Onların içinden çıktı Rızvanullahi Teala aleyhim ecmain Muhterem Müslümanlar Bu büyük neşe O çöllerde nasıl fışkırdıysa Semavat ve arşa kadar envarı ilahi Evet Arz Yeniden Marifetle, iman ve aşkla dolacak Peygamber Efendimiz Vel huznu rafiqi diye buyuruyorlar. Mahzun olmak da değişmeyen sıfatındır, rafikimdir. Yani Peygamberimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri daima mahzun yaşarlardı. Muhteremimler. Ya Allah'ın Allah Resulü kalbi daima mahzun yaşardı. Şemail kitaplar öyle diyor. Kane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutavaasil el ahsani fikir. Resulü Zişan mütevasilen daima kalbi mahzundu. Niçin? Allah'ına kulluk derdiyle bir, ümmetinin sonu mahşerde ne olacak derdi iki. Bu iki dert Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinden sonra 23 sene 23 nefes dahi ayrılmamıştır. Onun için ta Beşik'teki mübarek sözlerinden biri de neydi? Ümmeti ve ümmeti. Ya. Süleyman Çelebi ne diyordu Mevlid-i Şerif'te? Tıfliken ol dileridi ümmeti. Sen kocaldın terk edersin sünneti diyor. Beşikte ümmetinin derdiyle yanıp yakılan bir nebi iznişanımız var. 80 yaşında adam gözlüğü takmış. Televizyonun önünde hala. Ya. Ya. Euzubillahü Teala muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz mahzundu mütevassil ahzani daimel fikir beyin perdeleri çatlarcasına bu halkın hali ne olur Rabbim kalbi daima mahzun sana kullukla arzu ettiğime erişmeyi nasip et Allah'ım diye mahzun onun için Cenab-ı Celal Adem atamıza öyle diyor cennetten ayrılmakla kurbiyeti haktan uzak düştüm diye kalbim münkesir ve mahzun mu ya adam eyvallahi kalbim münkesir ve mahzun ya Rabbi Cenab-ı Hak buyuruyor ene indel münkesreti kulubuhum min ejli zatım ve rızam için kalbi mahzun olanlarla ben beraberim buyuruyor Cenab-ı Hak ya kalbi mahzun olanlarla muhterem Müslümanlar öyleyse tepinmeler gece yarlarına kadar bağırtılar ve böğürtüler Allah'ı ve akıbetimizi hatırlamadan o kendini tüketmeler ve bitirmeler korkunç hüsrana gömülmenin ta kendisi. Mümin akıbetini düşünen insandır. Muhterem Müslümanlar. Evet. Bir kimse eğer akıllıysa diyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri sonunu gören insan olmalıdır diyor. Bir kimse eğer akıllıysa Sonunu gören insan olmalı diyor. Bende'yi ahir din, mübarek bende'yiz. Öleceği anı, kabirdeki alemi, mahşerdeki haçlı, huzurullaha varışı, cehennem ateşi üzerindeki köprüyü düşünerek mahzun olup Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyen mümin, baktiyar insandır diyor aşk eri Mevlana. Artık Peygamber Efendimiz'i öyle kendi dilinden duyarak öğreniyoruz. O nur, nurların kendinden olduğu büyük nuru sevgisiyle inşallah manevi şahsiyet ve surulluğuyla sadirlerimize yerleştireceğiz. Her halükarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleriyle beraber olmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak salatu selamla adını dilimizden yağdığını ve sevgisini muhabbetini aşkını gönlümüzden eksik etmesin inşallah. Salü ala resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. <Sessizlik> <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluh. Kelimeyi tanîbeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize hatmi kelamlar nasibi mukadder ile. Hakka hak bilip, hakka ıttıbak, batılı batıl bülüp batıldan içtinab eyleyen zümre salihine ilhak eyleye. Cümlemize ve alemde Allah'a gönül veren bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e ma yasıfun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin el Fatiha.